Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim 13. okuyorduk, şeytandan istaze bahsinden. 7. işareti bugün beraber paylaşacağız. Mühim bir sualle başlıyor, birçok insanın kafasında bulunan. Çok zaman çözümsüzlükle sonuçlanan ve insanlık tarihi boyunca hep tartışılan bir konu. Sual, mutezile imamları şerrin icadını şer telak ettikleri için küfür ve dalaletin hılkatini Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar. Beşer kendi efalinin halikıdır diye dalalete gidiyorlar. Der. Hem derler bir günah kebireyi işleyen bir müminin imanı gider. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek öyle günah işlemekle kabili tevfik olamaz. Çünkü dünyada gayet cüz'i bir hapis korkusuyla kendini hilaf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam ebedi bir azab cehennemi ve Halik'in gadab nazar ehemmiyeti almayacak derecede büyük günahları işlerse elbette imansızlığa delalet eder demişler. Evet suali baştan alırsak, Mu'tizile imamları şerrin icadını şer telakki ettikleri için yani kainatta bir kötülük var, kötülük problemi var, zulümler var, efendim insanların hoşuna gitmeyen musibetler var, şerler var. Bu şerleri kim icat ediyor? Hayrın ve şerrin halik olarak Cenab-ı ifade ettiğimizde yani Cenab-ı Hakk'a şer isnat etmişiz gibi görünüyor bunda Cenab-ı Hakk'ın şanına yakışmayacağı için çıkış yolları aranıyor. Bu tarih boyu süre gelen bir problem. Evet. Mutezil imamları da şerri, şerrin icadını şer telakki ettikleri için küfür ve dalaretin hılkatini Allah'a vermiyorlar. Küfrü ve dalareti Allah yaratmaz diyorlar. Güya onunla Allah'a takdis ediyorlar. Yani Allah'ın şanına yakışmayan bir şeyden Allah'ı takdis etmiş oluyorlar. Temize çıkarmış oluyorlar akıllarınca. Beşer kendi eflalinin halikıdır diye dağlara gidiyorlar. Dolayısıyla insan kendi fiillerini kendi yaratıyor. deyip sapı sapıyorlar, sapıklar düşüyorlar. Hem derler bir günahı kebire işleyen bir müminin imanı gider. Diğer bir e, sapık düşüncesi Mutezilelerin büyük günah işleyen insanların imanının gideceğine dair. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek öyle günah işlemekle kabili tevfik olamaz. Hem Allah'a inanacaksın, haşmetli bir Allah'a inanacaksın, hem de onun emirlerini takmayacaksın. Bu imanla bağdaşmaz deniyor. Hem cehennem gibi dehşetli bir cezayı tasdik edeceksin, hem de sanki cehennem yokmuş gibi yaşayacaksın. Cehenneme giden yollarda rahatça yürüyeceksin. Bunu imanla bağdaştıramıyorlar. Çünkü diyorlar, dünyada gayet cüz'i bir hapis korkusuyla kendini hilaf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam Evet, insanlar hapse girmemek için en sevmediği şeyleri de kerhende olsa yapıyorlar cehennem hapis korkusu insanları böylesine e, dizginliyor kontrol ediyor ebedi bir azab cehennemi ve halıkın gadabını nazar ehemiyeti almayacak derecede büyük günahlar işlerse elbette imansızlığa delalet eder yani cehennemin tüyler ürpertici İnsanın hafızasını alamayacağı dehşetli azabı hem de ebedi bir surette kabullenmek mümkün değil. Yani bir tarafta böyle dehşetli bir azap var, öbür tarafta küçücük bazı sıkıntılar var. İnsanlar küçük sıkıntılara katlanmayıp cehenneme, cehennem gibi sıkıntıya katlanmayı nasıl kabul edebilir diye düşünüyorlar. Ve insanlar bir amirinin gadabını çekmemek için, öfkesini çekmemek için, çok ciddi kendini kontrol ederken kainatın sultanına karşı insan nasıl bir edep davranabiliyor dolayısıyla bunun imanla bağdaşır bir tarafı yok demişler bakınca her insanın tasdikini de celp edebilecek bir mantık yürütüyorlar aslında fakat bu çok ciddi mutezil imamları ki gerçekten felsefe alanında çok ileri gitmiş insanlar akıl planında mantık planında çok ciddi yürümüşler fakat aklın nasıl bir iflasın eşiyle insanı götürebileceğini anlatan bir aslında durumda sergiliyorlar, bir örnek teşkil ediyorlar bu konuya. Ama bunu ancak bu sorunun cevabını öğrendiğimizde söyleyebileceğiz. Evet, el cevap diyor Üstad Hazretleri. Birinci şıkkın cevabı şudur ki, Kader Risalesi'nde izah edildiği gibi, Halkı şer, şer değil, belki kesbi şer şerdir. Şerrin yaratılması, icat edilmesi şer değil. Şerre teşebbüs etmek, kastetmek, niyet etmek şerdir. Ne demek? Onu izah edecek. Üstad Hazretleri, kader isayesinde geniş izahı var bunun. Çünkü halk ve icat umum neticelere bakar. Evet, Cenab-ı Hak bir şey yaratırken, var ederken o işin bütün sonuçlarına bakıyor. Yani dolayısıyla fotoğrafın tamamına adeta filmin sonuna bakarak Cenab-ı Hak bir şeyi yaratıyor ya da yaratmıyor. Evet. Cenab-ı Hak her şeyi yaratırken külli nazarıyla bütün sonuçlarını görüyoruz. Ona göre yaratıyor. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için çok zaman da böyle oluyor. Bize şer gibi görünen, kötü gibi görünen hadiselerin arkasından bazen muazzam güzellikler, hayırlar çıkabiliyor. İşte biz bütün sonuçları görmüyoruz. Sadece bizim nazarımıza ilişen kısa dönemli bir sonucunu gördüğümüz zaman ona bakarak buna şer ve kötü diyoruz. Ya da bizim hakkımızda kötü ya da şer oluyor. Evet. Dolayısıyla bir kez daha okuyalım aynı cümleyi. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukademe olduğu için o şerrin icadı neticeler itibariyle hayır olur. Hayır hükmüne geçer. Üstad bir başka yerde onu ifade ediyor. Her şey ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Bizzat güzel olanları zaten bizzat yaşıyoruz, görüyoruz. Bir de neticeleri itibariyle. Fakat biz neticeleri göremiyoruz. Biz o ana mahkumuz. Bunun ileride zincirleme ne tür sonuçlar olacak onu bilemiyoruz. Diğer insanların hayatına da taalluk eden bazı neticeler olacak onu bilemiyoruz. Ve ahirette ne tür sonuçlar verecek onu bilemiyoruz. Bunları bilmediğimiz için bazı şeyler bize sevimsiz ve tatsız görünüyoruz. Bu yüzden biz bunlara şer diyoruz. Fakat biz cüzi nazarımızla cüzi bir sonuca bakarak bunu söylüyoruz. Fakat Cenab-ı Hak bütün sonuçları görüyoruz. Ve ona göre bir şeyin yaratılmasına hükmediyor Mesela ateşin yüz hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar su ihtiyarıyla yani yanlış tercihleriyle ateşi kendisine şer yapmakla Ateşin icadı şerdir diyemezler. Evet. Ateş müthiş bir icat. Müthiş bir nimet. Ateş olmasa neler olmazdı? İnsan şöyle bir zihnini toparlayıp düşünse bunları görebilir. Ama ateşin fena neticeleri de var. Elimizi de yakıyor. Evimizi de yakıyor. Ama bu ateşin şer olduğu anlamına gelmez. Ateş bunun için yaratılmamış. Ateş bütün... E, Ateşle elde edilen sonuçların tamamı düşünüldüğünde ateş bunun için yaratılmış yani bak bunun için yaratılmasına hükmetmiş diyoruz. Ama biz ateşi bizim dostumuz olan, hizmetçimiz olan ateşi bazen kendimize düşman yapabiliyoruz kendi tercihlerimizle. Dolayısıyla böyle cüzi ve doğrudan bizim tercihlerimize bağlı sonuçlarına bakarak ateşe şer demek yanlış olur. Öyle de şeytanların icadı. Terakkiyat insaniye gibi çok hikmetli neticeleri olmakla beraber. Evet şey, ateşten sonra ateşten yaratılmış bir varlık olarak şeytanı örnek veriyor Üstad Hazretleri. At şeytan da böyle. Şeytan insanlarla uğraşıyor ve birçoklarını belki yoldan çıkarıyor. Birçoklarını günaha sokuyor. Fakat bizatihi günaha girmek bir şer değil. Bazı günahlar var ki insan Allah'a yaklaştırır. Ne demek? İnsan düştüğü zaman öyle bir tövbe ve istiğfar eder ki, Cenab-ı Hak öyle bir yaklaşır ki, şeytan yaptığına pişman olabilir. Dolayısıyla şeytanın bizatihi aldatması da şer sayılmaz. Ve şeytanın o aldatma teşebbüslerine karşı insanın dik duruşu ve şeytana teslim olmayışı insanın terakkisinin en önemli nedeni. Dolayısıyla şeytan insanın terakki zembereğini oluşturuyor denebilir bir noktada. Ama bazı insanlar şeytandan zarar gördükleri zaman şeytanın şer olduğuna hükmediyoruz biz. Evet. Şeytanın icadı şer değil. Çünkü Cenab-ı Hak şeytanın yaratılmasından hasıl olacak öylesine muhteşem neticeleri görüyor külli nazarıyla. Onun için şeytanın icadına e, icadına hükmediyor. Var, Şeytanı var ediyor ve insanlara musallat ediyor. Bu musallat olmak ciddi bir imtihan ve dolayısıyla insanın terakkiyat maneviyesinin zembereğini oluşturuyor. Dolayısıyla şeytanların icadı şer değildir. Ama biz su ihtiyarımızla, kötü niyetimizle, hain bakışımızla şeytana şeytanın emirlerini dinler ve onun peşine takılırsak biz o icadı kendi hakkımıza şer haline çevirmiş oluyoruz. Aynen ateşi, ateşle elimizi, evimizi yakmak gibi şeytanla kendimizi ve belki ailemizi yakıyoruz. Dolayısıyla şeytanların hılkati şerdir gibi bir cümle doğru bir cümle değil. Belki o kendi kesbiyle kendine şer yaptı. Evet Biz de kötü niyetimizle, efendim, yanlış tercihimizle şeytanın peşine takılıp gidiyoruz. Kendi aklımızda onu şer yapıyoruz. Daha önce de ifade edildi. Ayet-i Kerime'de de geçiyor. İnne keide şeytanı kene daife. Şeytanın desteleri zayıftır. Yani şeytan bizi peşine takıp götürecek bir kudret de değil. Ama insan zayıflığı yüzünden ona takılıp peşine gidiyor. Dolayısıyla insan bu zayıf yönünü keşfedip şeytandan ürküp korkup Allah'a sığınması lazım. Evet. Zaten varlık sebebinin bir tanesi de budur şeytanın. Ve şeytandan sürekli Allah'a sığınmamızın, sığınmamızın istenmesinin sırrı da buna bakıyor. Yani bir anne öcü geliyor deyip çocuğunu korkuttuğunda onu sinesine celp ediyor şefkatli sinesine. Dolayısıyla bu korku aslında güzel, hoş bir korkudur. İnsanı annesinin sinesine, şefkatli sinesine götüren korku çirkin olamaz. İşte Cenab-ı biz de Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, şefkatine, refetine çok ihtiyacımız var ve bunu bazen hissetmiyoruz. Ama Cenab-ı şeytanı gösterip Ondan korkutup, ürkütüp bizi rahmetine çağırıyor. Cehennemi gösterip cennetine çağırıyor. Aslında insan bu korkuyu yerinde kullanabilse, şeytan ve cehennem hakikati insanı istikamete sevk eden bir e, kılavuz oluyor insan için. Evet, kesb ise, yani insanın bir şeye kastetmesi, o işe yönelmesi ise, mübaşereti i cüziye olduğu için... Cüz'i bir iş, cüz'i bir mübaşeret bu. Hususi bir netice-i neticeyi şerrin mazharı olur. O kes bir şer, şer olur. Evet, Mesela bir şeye bir niyetle yöneliyor. Birsek netice için yöneliyor. İşte o yöneliş gayesi ve dolayısıyla ondan hasıl olan netice insanın doğrudan kastına bağlı. Sın bir tek şey düşünüp bir tek şey için o işi yapıyor. Veya düşüncesi eğer şerse şer oluyor. Fakat icat umum neticelere baktığı için icadı şerşer şer değil, belki hayırdır. Evet. Fakat cana bak işte aynı şeyi yaratırken onun diğer neticeleri nazara alıyor. Diğer insanlar ilgilendiren neticeleri nazara alıyor. Belki zincirleme bir şekilde birçok insanın hayatında bazı değişiklikler yapıyor. Bütün bunlar nazar itibara alınıyor. Ona göre yaratılıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kastı hayır, insanın kastı şer olabiliyor aynı meselede. İşte mutezile bu sırrı anlamadıkları için halkı şer şerdir, çirkinin icadı çirkindir diye Cenab-ı Hakk'ı takdis için şerrin icadını ona vermemişler, dalalete düşmüşler. Yani sanki şer yaratmak şerdir, haş Allah da şerden münezzehtir deyip, yaratılışın bir kısmını başkalarına ya insana ya başka şeylere şeytana efendim bir de şer tanrısına vesaire insanlar tarih boyunca atfede gelmişler. Çünkü kainattaki kötülükleri, çirkinlikleri, musibetleri Allah'a yakıştıramamışlar. Ama işte üstadın burada beyan ettiği şekilde insan baktığında umumi külli neticelerinin nazara itibar alınarak bakıldığında kainattaki şerrin çok tebeyi olduğu devede kulak olduğu ve neticeleri itibariyle her şeyin mutlak hayır iç anladığı anda böyle e, sapkın bir düşünceye düşmekten kendisini kurtarıyor. Fakat işte de güya Cenabı Hakk'ı takdis etmek, işte bu çirkin durumu Cenab-ı uzak göstermek için böyle bir noktaya giriyor. Ama ne oluyor o zaman? Allah'tan başka bir güç, kuvvet atfetmiş oluyor ki tevhidi yıkıyor bu defada. Kainatta Allah'tan başka güç, kudret sahibi yoktur. Bu Kur'an en temel e, esasıdır. Bu esasa zıt konuşulmuş oluyor. Ve kaderi, hayri ve şerrin olan bir rüknü imani tevil etmişler. Evet. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna itikat. Bizim temel itikatlarımızdan birisi. Kader rüknü olarak ifade ediliyor. Bunu tevil etmişler, yorumlamışlar farklı bir şekilde. Dolayısıyla şerrin insana atfetmişler. Burada daha önce de kibahislerde de kısmen söylenmişti. Kader nazar itibarı alındığında şöyle bakılabilir. Mesela göz ve görmek doğrudan doğruya Allah'ın sanatıdır. icadıdır Gözü de görmeyi de Allah yaratır. Fakat şerre baktığımızda şerri kastettiğimizde yine Allah o gözü yaratmış ve Allah gördürüyordur. Ama biz şerri Tercih ettiğimiz için bu bakıştan Hasıl olan çirkinlik bize atif edilir Bazılarına hainane Bakabiliriz bu çirkinlik yine bize Atif edilir gözü yaratana değil Gözü yaratan onu hayırda istimal etmek için bize vermiş ama bize Bir seçim hürriyeti verdiği için Bir ihtiyar irade verdiği için Biz şerre bakmaya Çirkine bakmayı Tercih etmişizdir bu yüzden Biz sorumluyuz Yani Yaratan Allah fakat sorumluluk bize ait Yürümek güzeldir Yürümek kudretini de Allah verir, yürüyen ayakları da Allah verir. Ama biz hayra ya da şerre yürümeyi biz tercih ederiz. Yürüten Allah'tır. Hayra yürürken de, şerre yürürken de. Kulağımız, kalbimiz, aklımız, hayalimiz, bütün cihazatımız aynı şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla yaratan Allah'tır. Fakat hayrın tamamı yaratması da, emri de Allah'a aitken şerri istemek, talep etmek bize aittir. Fakat yaratmak yine Cenab-ı Hakk'a aittir. Dolayısıyla sorumluluk bizim. Sen bunu anladığı anda bu mesele problem olmaktan çıkmaktır. İkinci şık ki, sorunun ikinci şıkkı ki, günah kebiri işleyen nasıl mümin kalabilir diye suallerine cevap ise, evet büyük günah işleyecek insan ve mümin kalacak, mümkün değil demişlerdi. Buna cevap ise, Evvela sabık işaretlerde onların hatası kat'i bir suretle anlaşılmıştır ki, daha önceki başları geçti, tekrar hacet kalmamıştır. Saniyen ikinci olarak, nefs-i insaniye, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti. Nefs-i insaniye, insanın nefsi muaccel, yani acilen verilecek olan, hazır bir dirhem lezzeti müeccel, yani tecil edilip ileride verilecek, gayip bir batman lezzete tercih ettiği gibi. Evet, bugün sana... Bir salkım üzüm mü vereyim, seneye bir sepet üzüm mü vereyim dediğinizde insanlar hazır bir dirhem lezzeti tercih ediyorlar. Nefis itibariyle baktıkları zaman. Ama hesabını kitabını yapan insan akıl planda davrandığında bir sene sonraki bir sepet üzümü tercih edecektir. Nefis kördür, hazır zamana müpteladır. Onun geleceği yoktur adeta. Dolayısıyla hazır bir dirhem lezzeti gayip ileride gelecek batmanlarla lezzeti tercih edebiliyorum. Bunun gibi hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekilir. Yani şimdi sana bir tokat mı atayım? Seneye bir araba tokat mı atayım? Sen seneye bana bir araba tokat at diyecektir. Yani insan lezzette hazırcı ama cezada azapta tehirci. Bu insan nefsinin vasfı. Heves ve vehm hükmedip en az bir kez daha şu an. hem insanda hissiyat galip olsa Aklın muhakemesini dinlemez. Yani insan akıldan ibaret değil. İnsanda hisler de var. Zaman zaman hislerle akıl cedelleşiyor, çekişiyor, bir gerilim yaşanıyor. Hem insanda hissiyat galip olsa, zaman zaman hislerimiz kabarıyor, köpürüyor, galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehme hükmedip en az ve ehemmiyetsiz bir lezzeti hazırayı ileride gayet büyük bir mükafata tercih eder. İşte insan nefsin çekim alanına yaklaşmışsa artık hazır lezzetlere müptela oluyor. Fakat aklın çekim alanına girmişse o zaman hitabını kitabını yapıp daha önemli olanı, geç de olsa daha önemli olanı tercih ediyor. Ve az bir hazır sıkıntıdan, ileride büyük bir azabı meyceleden ziyade çekinir. Evet, nefis böyle. Azıcık bir şimdi sıkıntı çekmemek için ilerideki büyük sıkıntıları kabullenir bir hale giriyor insan. Çünkü tevehüm ve heves ve his ileri görmüyor. Belki inkar ediyorlar. Nefis dahi yardım etse mahalli iman olan kalp ve akıl susarlar, mağlup oluyorlar. Evet. İşte hevesin, hissin, hissiyatın hükmettiği adeta cedelleştiği bir ortamda akıl ve kalç zaman zaman bu çekişmeyi kaybedebiliyor. Dolayısıyla insan aklı ve kalbi Farklı düşündüğü halde nefsi onlara hükmedip aklı ve kalbi susturuyor. Şu halde kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor. İşte büyük günahlara girmek imansızlıktan gelmiyor. Belki his ve hevesin ve vehmin galibesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir. Evet ne olmuştur? İnsanın aklı ve kalbi hissine nefsine mağlup olmuştur. Yoksa imanına ve itikadına halel gelmemiştir. Hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Diğer taraftan bu nokta var. Fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytan, ins ve cinni çabuk insanları o yola sevk ediyoruz. Yani gerek insanlar gerek şeytanlar gerekse şeytan gibi insanlar insanın hevesatını elde ederek çok kolaylıkla insanları yoldan çıkarabiliyorlar. Gayet cayi hayret bir haldir ki alemi i bekanın nasılsa hadiste sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için bir insanın müddet ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde. Bir şerif var üstad, Bazı yerlerde bunu beyan ediyor. Dünyanın, Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı kafirler ondan bir damla bile içirmezdi. Mealinde bir hadis var. Bu bazen yanlış anlaşılabilen bir hadis. Üstad burada onu da şerh etmiş oluyor bir cihetle. Bu gerçek dünyanın e, cennetle kıyası değil. Çünkü dünya Allah'ın antika sanatı. Dünyanın kıymeti büyük. Bir kitabı adeta. Bir sergi sarayı yeryüzü. Dünya çok kıymetli. Kıymetsiz değil. Ama herkesin bir hususi dünyası var. İşte günahkar bir insanın dünyası evet fanilik açısından bakıldığında fena bulup gidecek. Dolayısıyla gelip geçici bir dünyası var her insanın. İşte bu dünyası sinek, şey, be bek bu, bu, sinek bu hususi dünya kıyaslanıyor insanın ebedi hayatıyla. Alem bekanın nasıl ile sinek kanadı kadar bir nuru. Sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı derken yani cennetteki bir sinek kanadı kadar bir nur. Ebedi olduğu için bir insanın müddet ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği haldi. Yani bir insan hani öyle bir hadis-i de var. Dünyanın bin sene mesulane hayatı cennetin bir saatine denk gelmiyor. Bin sene, bir sene krallar gibi bir hayat yaşayacak bin sene dünyada cennetin bir saatine denk gelmiyor. Aynı şekilde bu dünyanın faniliğinden kaynaklanan bir şekilde insan bir ömründe ne kadar lezzet almışsa Cennette bir sinek kanadı kadar nurdan o kadar lezzet ve keyif alabiliyor insan. Dolayısıyla bu dünyanın Cenab-ı Hakk'ın nazarına çok kıymeti yok. Ya da bu insanın bu dünyada aldığı lezzet ve zevkin Cenab-ı Hakk'ın yanında çok bir kıymeti yok. Öyle anlamak lazım herhalde. Evet. Çünkü gelip geçici. Üzerinde fena adamgası var. Yokluğa gidiyor. Bir varmış bir yokmuş. Rüya gibi adeta bir zevk ve lezzet. Ama cennet lezzetler ebedi olduğu için kıyas bile kabul etmiyor. ...cennetin dolayısıyla sinek kanadı kadar bir nuru o adamın dünyasına denk gelebiliyor. Evet. Bu böyleyken bazı çare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini... ...o baki alemin bu fani dünyasına değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasında gider. Bu da çok acı bir şey gerçekten. Küçücük bir lezzet var... Ehl-i iman, insan için söylüyoruz bunu. Bir lezzet var. Bu lezzet ama günahlı bir lezzet. O lezzeti aldığında belki cennet lezzetlerinden mahrum olacak o insan. Sinek kanadı kadar bir lezzete tercih edip adeti cennetten vazgeçebiliyor. Ya da diğer taraftan azıcık bir sıkıntı var. İnsan o sıkıntıya katlandığı zaman cehennem gibi sıkıntıdan kurtulacaktır. Ama işte insanın bu insan nefsinin bu körlüğünden dolayı o azıcık sıkıntıya katlanmıyor, ebedi bir sıkıntıya kabulleniyor adeta. İşte bu da insanın zayıflığını gösteren, fena ve hevesat yolunun ne kadar kolay olduğunu, bu dünyada insan nasıl sarıp sarmaladığını ve ebedi hayatını tehlikeye attığını ortaya koyan çok önemli örnekler gerçekten. İşte bu sırlar içindir ki kuran Hakim, Müminleri pek çok tekrar ve ısrar ile, tehdit ve teşvik ile günahtan zecir ve hayra sevk ediyoruz. Yani Kur'an ısrarla insanları e, hayra sevk ediyoruz. Değişik ayetleri tekrar tekrar cehennemden bahsediyor, şeytandan bahsediyor, onlardan Allah'a sığınmaktan bahsediyoruz. Niye bu kadar bol bol tekrar? İşte bu sırdan. Çünkü insan bir anlık bir gafletle, nefsin ve hevesin hükmetmesiyle, çok ciddi tehlikelere düşebiliyor. ebedi hayatını tehlikeye sokabiliyoruz. O yüzden çok ısrarla, tekrarla tevhid, tehdit ve teşvikler var. Bir zaman Kur'an hakimin bu tekrar ile şiddetli irşadatı bana bu fikri verdi ki bu kadar mütemadi ihtarlar ve ikazlar mümin insanları sebatsız ve hakikatsiz gösteriyorlar. Bu kadar çok tekrar tekrar söyleyince sanki hemen kayı verecek insanlar, hemen sırt dönü verecek insanlarmışız gibi. Bir bir alese insanın şerefine, haysiyetine zarar veren bir tavır gibi görünüyor diye düşünüyordum diyor üstat. İnsanın şerefine yakışmayacak bir vaziyet veriyorlar. Çünkü bir memur amirinden aldığı bir tek emre itaatine kafiyken aynı emri 10 defa söylese o memur cidden gücenecek. Ben itham ediyorsun, ben hain değilim der. Halbuki en halis müminlere Kur'an-ı Hakim Mısırrâne mükerrer emrediyor. sırarla tekrarla emrediyor kuran Hakim. Bu fikrime dokunuyordu diyor Üstad. Bu fikir benim zihnimi kurcaladığı bir zamanda iki üç sadık arkadaşlarım vardı. Onları şeytan-ı insinin kapılmamak için pek çok defa ihtar ve ikaz ediyordum. Bizi idham ediyorsun diye gücenmiyorlardı. Fakat ben kalben diyordum ki bu mütemadiyen ihtarımla İhtarlarımla bunları gücendiriyorum. Sadakatsizlikle, sevatsızlıkla itham ediyorum. Sonra birden sabık işaretlerde izah ve ispat edilen hakikat inkişaf etti. O vakit, o hakikatle hem Kur'an hakimin tam mutabıkı muktezai hal ve yerinde ve israfsız ve hikmetli ve ithamsız bir surette ısrar ve tekraratı yaptığını ve aynı hikmet ve mahzı belat olduğunu bildim. İşte insan zaman zaman bunu yaşıyor. Ortada ciddi bir durum var ve karşı tarafın azıcık bir gafleti o durumu bozabilecek durumdaysa tekrar tekrar ikaz ediyorsunuz. Bunu insan kendi alemde hissediyor. İşte hassas dengeler üzerinde duran insanların yani nefisle, adeta kalp, akıl arasında hassas bir dengede bulunan insanların da böyle ciddi şiddetli tekrarlı ikazlara ihtiyacı var. Çünkü insan her zaman aynı kararda olmuyor. Tekrar tekrar ikaz etmek gerekiyor. Bu da tam yerinde bir durum. Dolayısıyla Kur'an'ın edebi e, sanatına ve kelimeyi tam yerinde, bir kelime fazladan konuşmadan anlatan Kur'an'a, Kur'an'ın hikmetine muafık olduğunu anladım diyor. Ve o sadık arkadaşlarımın güce, e, sadık arkadaşlarımın gücenmediklerinin sırrını anladım. O hakikatin hülasası şudur ki şeytanlar tahribat cihetine sevk ettikleri için yaptıkları her şey tahrip cinsinden, Adem cinsinden bir şeyi yapmak, yıkmak ya da terk etmek cinsinden olduğu için az bir amel ile çok şerleri yaparlar. Yani daha önce de konuşmuştuk. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde yıkabiliyor. Yıkım bu kadar basit. Ve yıkım iç, yapım için bir sürü sanat, maharet, e, hesap kitap lazımken yıkım için hiçbirine ihtiyaç yok. Çok basitçe bir tek e, bir tarafını yıkmakla koca bir bina yerle bir edebiliyor. Evet, tahrip o kadar kolay, tamir o kadar zor. İşte insanın da ahlak dairesinde istikametli bir hayat sürmesi o kadar zor ama yoldan sapı vermesi, adeta o ahlak binasının yerle bir vermesi çok kolayca gerçekleşebiliyor. Onun için hısrarla tekrarla insanın ilk e, tehdit ve teşvikle istikamete sevk edilmesi gerekiyor. Kur'an'da bunu yapıyor. Onun için tarih hakta ve iddiaette gidenler pek çok ihtiyat ve şiddetli sakınmaya ve mükerrer ihtarata ve kesretli muavenete muhtaç olduklarındandır ki Cenab-ı Hak o tekrarat cihetinde binbir ismiyle ehl-i imana muavenetini takdim ediyor. Arkanızdayım diyor. Yani bana dönün, tevbe edin, istiğfar edin, istikametle devam edin. Mesajı veriyor sürekli Cenab-ı Hak. Ve binler merhamet ellerini imdadına uzatıyor. Şerefini kırmıyor. ya insanın şerefini, kulunun şerefini kırmıyor. Belki vikaye ediyor. O şerefini koruyor. İnsanın kıymetini küçük düşürtmüyor. Belki şeytanın şerrini büyük gösteriyor. Aslı olan bu. Yani şer, şeytanın şeri büyük. Az önce de konuşmuştuk. Yani şer şeytanın yapmış olduğu şerler daha çok insanı ikna etmek yoldan çıkarmak esasına dayalı. Dolayısıyla şeytan aslında sadece telkinatta bulunuyor. İnsan o telkinler kapıldığı zaman yolundan sapabiliyor. Yoksa şeytanın şerleri yaratmak gibi bir durumu söz konusu değil. Evet. Dolayısıyla şeytan işi çok kolay. İşi kolay ama sonuçları çok büyük. Dolayısıyla şeytanın büyük göstermiyor bu. Şeytanların, şeytanların insanı kolayca yoldan çıkarılmasını e, gösteriyor. Bu kolaylığın ne kadar e, suhuletle ceryan ettiğini gösteriyor. İşte ey ehli hak ve ehli hidayet. Şeytanı, ins ve cinlinin mezkur destelerinden kurtulmak çaresi, ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak ve mezhebini karargah yap ve Kur'an-ı Muzil Beyan'ın muhkemat kalasına gir ve sünnet-i seniyi rehber yap, selameti bul. Evet. Bu işte gerek şeytanların gerekse şeytan gibi insanların bu destelerinden kurtulmanın çaresi Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Muzil Beyan'ın beyan etmiş olduğu muhkem yani üzerinde hiçbir şekilde yorum yapılamayacak kadar açık, belirgin esaslarını riayet etmekle, ona göre değerlendirmekle e, mümkün oluyor. İnsan Kur'an'ı ya da sün ve sünneti rehber yaptığında selameti buluyor. Cenab-ı Hak bizi şeytanın ve şeytan gibi insanların deselerinden, yoldan çıkarmalarından, ayartmalarından muhafaza etsin inşallah. Sulta n kele ilmelene illa maallamtena inne kanta alimul hakim wa akhir dawana hamd rabbil alamin al fati